Cihat ve emri bil maruf Dünya ve ahiret saadetine ermek isteyen müminler canlarını, mallarını ve Allah'ın kendilerine lütfettiği bütün nimetleri ciddi gayeler ve emeller uğrunda kullanmaya mecburdurlar. Ölüm ve ötesini düşünen bir insan için Allah rızasına kavuşmaktan daha mühim bir gaye olamaz. Kur'an-ı Kerim'de muhakkak siz ''Mallarınız ve canlarınızla imtihan olunacaksınız.'' buyurulmaktadır. Bunun içindir ki gayesiz kullanılan nimetlerin sonu hüsrandır. Ayeti kelime kerimede buyurulur, ''O gün ne mal fayda verir ne de evlat, ancak Allah'a kalbi selim ile gelenler fayda bulur.'' Kula bahşedilen nimetler gaflet ve cehaletle el ele verirse, Fert ve cemiyette hüsranlar ve huzursuzluklar meydana gelir. Eğer kalbi selim ile hareket edilirse fertler kendilerini dünya cennetinde bulurlar. Cemiyet huzur ve saadetle dolar. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh rivayet eder. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ya Resulallah en faziletli insan kimdir diye soruldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda malıyla ve canıyla cihad eden mümin keşedir buyurdular. Bir başka hadisi şerifte ise gerçek mücahit nefsine heva ve heveslerine karşı cihad edendir buyurmuşlardır. Müminin saadet zaferi iman ve faydalı işler meyanındadır. Hakiki mümin elinden ve dilinden ümmetin istifade ettiği kimsedir. Sahabeden Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'ın hali ne güzeldir. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu an, Mekke'de birçok maddi imkanlara sahip olmasına rağmen, onları kaybetmeyi göze alarak genç yaşta Müslüman olmuştu. Anne ve babasının kendisini mirastan mahrum bırakacağı şeklindeki tehditlerine aldırmayarak, İslam'dan vazgeçmemiş, garip, ve fakir bir şekilde Medine'yi Münevveri'ye hicret etmişti. Orada çok gayretli bir şekilde tebliğ faaliyetine girmiş ve birçok insanın hidayetine vesile olmuştu. Mus'ab radiyallahu anh, Uhud Harbi'nde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i müdafaa ederken şehit oldu. Bunun üzerine melaikeden biri Mus'ab'ın suretine girerek onun taşıdığı sancağı aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise henüz onun şehadetinden haberdar olmadıklarından alemdara hitaben ''Tekaddem ya Mus'ab! ilerle ey Mus'ab!'' buyurdu. Bunun üzerine melek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru baktı. Böylece onun bir melek olduğunu fark eden Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mus'ab'ın şehit düştüğünü anladı. Daha sonra Mus'ab bin Umeyr'in mübarek naaşı bulunmuş.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 verdikleri sözü asla değiştirmediler El Ahzab 23 Allah Teala şöyle buyurur Allah cennet mukabilinde müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır onlar Allah yolunda mücadele ederler öldürürler ve öldürülürler bu Allah'ın Tevrat'ta İncil'de ve Kur'an'da taahhüt ettiği hak bir vaattir Verdiği sözde Allah'tan daha sadık kim olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinin. İşte bu en büyük kazançtır. Et-Tevbe 111. Bu ayeti kerimenin nüzul sebebi tefsirlerde şöyle izah edilir. 70 kişiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat edildiği ikinci Akabe biatında Abdullah ibn Revaha ya Resulallah ''Rabbin ve senin için bize istediğin şartı koşabilirsin.'' demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ''Rabbim için şartım O'na ibadet etmeniz ve hiçbir şeyi O'na şirk koşmamanızdır. Kendi hakkımdaki şartımsa, canlarınızı ve mallarınızı nasıl koruyorsanız, beni de öylece korumanızdır.'' Ashab-ı kiram sordular, ''Böyle yaparsak bize ne vardır?'' Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevaben "Cennet vardır." buyurunca oradakiler "Ne karlı bir alışveriş. Bundan ne döneriz, ne de dönülmesini isteriz." dediler. Sahabenin hayatı tam bir mücahide örneğidir. Onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi derinliği ile şahsiyet kazandılar. Derecelerine göre Allah Resulü'nün hissiyatıyla duygulandılar. Cali bir dikkattir ki veda haccında 120 bin sahabi mevcuttu. Bu kadar sahabiden ancak 20 bini Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de medfundur. Diğerleri ise İslam'ı tebliğ etmek ve ilahi i kelimetullah için bütün dünyaya yayılmışlardır. Varabildikleri son nokta kabirleri olmuştur. Onlar din yolunda, fazilet uğrunda, ...mallarını ve canlarını vermekten asla kaçınmadılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlardan... ...dini bir gaye için yardım talebinde bulunduğu zaman... ...servet ve imkanlarını huzuru saadete cömertçe döktüler. Hanım sahabiler de küpelerini, bileziklerini ve gerdanlıklarını çıkarıp fedakarlıkta bulundular... Sümeyye Hatun İslam için canını infak etmek suretiyle ilk İslam şehidesi oldu. Hz. Osman radiyallahu anh'ın ailesi mücevherlerinin tamamını Allah yolunda infak etmişti. Ömer İbni Abdülaziz hilafete geçince hanımı bütün servetini Beytülmale bağışlamıştı. Yine Saatül Usre, zorluk zamanı diye vasıflandırılan Tebük seferi günlerinde sahabe hanımları ne kadar huliyyatları, Süs ve takıları varsa Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne getirdiler. 11 yaşında küçük bir mümine kız da küçüklüğünde kulağına takılan küpeleri çıkaramayınca heyecanından kulağını yırtarak onları çıkarttı. Ve bu kanlı küpeleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koydu. Hz. Aişe validemizin kız kardeşi olan Esma Hatun'un son zamanlarında gözleri görmüyordu. Oğlu Abdullah bin Zübeyr, Allah yolunda harbe çıkacaktı. Üzerine bir zırh giymişti. Esma radiyallahu anha, elini oğlunun üzerine sürünce, onun zırh giydiğini fark etti ve, oğlum, yoksa sen de korkaklar gibi zırh mı giydin, çıkar onu dedi. Hansa Hatun, dört oğluyla birlikte Kadisiye muharebesinde bulunmuştu. Harpten önceki akşam onlara şöyle nasihat etti. Evlatlarım, siz kendi isteğinizle Müslüman oldunuz. Kendi irade ve ihtiyarınızla vatanınızı bırakıp buraya geldiniz. Siz de bilirsiniz ki Cenab-ı Allah, kafirlerle muharebe eden müminlere ne kadar büyük mükafatlar hazırlamıştır. Malumunuz olsun ki baki olan ahiret yurdu, fani olan dünya evinden daha hayırlıdır. Cenab-ı Hak, Ey müminler, sabredin, ''Düşmanlarınıza karşı sebat gösterin, cihad için hazır ve rabıtalı bulunun, nöbet tutun, Allah'tan korkun, onun emir ve yasaklarını gözetin ki felah bulasınız.'' buyuruyor. O halde inşallah yarına sağ çıktığınız takdirde gözünüzü açarak ve Allah'tan düşmanlarına karşı yardım dileyerek muharebeye girişin. Eğer harbi kızışmış ve şiddetlenmiş görürseniz, Ta ortasına yönelip düşman askerlerinin hiddet ve şiddet vaktinde reisleriyle çarpışın, zaferen ayrı olur, ganimet alır ve cenneti alada da ikram görürsünüz. Ertesi gün sabahleyin oğulları, analarının bu nasihatini tutarak harbe girişti ve büyük bir cengaverlikle vuruşarak dördü birden şehit oldu. Evlatlarının şehit olduğu haberi Hansa Hatun'a ulaşınca. ''Beni evlatlarımın şehadetiyle şereflendiren Allah'a hamdolsun. Yüce Rabbimden beni onlarla nihayetsiz olan rahmetinde birleştirmesini niyaz ediyorum.'' diye şükür ve dua etti. Müslüman olmadan önce kardeşlerinin ölümü üzerine yazdığı mersiyelerle dillere destan olan bu şair kadın, Allah'a imanın tadına vardıktan sonra öz evlatlarını kendi lisan kuvvetiyle şehitliğe teşvik etmiş ve ciğer parelerinin dördünün birden Allah yolunda şehit olduğunu duyunca da Allah'a hamd etmiştir. İşte bunlar mallarını ve canlarını Allah yolunda infak eden müstesna annelerimizden birkaç misaldir. Şunu iyi anlamak gerekir ki Allah yolunda mal ve canla cihattan maksat yalnız kılıç harbi değildir. Kılıç zulmü kaldırmak, hakkı tevzi etmek gibi zaruret hallerinde kullanılan bir demir parçasıdır. Esas fetih, gönüllerin fethidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, insanları hidayete kavuşturma gayesiyle, Allah yolunda cihad etmeye dair pek çok ifade yer almaktadır. Ancak bunların mahdut bir kısmında sıcak savaş demek olan kıtalden bahsedilir. O da zaruret halindedir. İslam'da müdafaa ve ilahi kelimetullah, yani Allah'ın kelimesini yüceltmek gayesi dışında yapılabilecek bir harp yoktur. Sırf toprak veya maddi menfaat elde etmek için yapılan savaşlar, insanlığın yüz karası bir zulümdür. Halbuki İslam'da savaş mutlaka hakkı tevzi, hidayetlere vesile olmak ve zulmü bertaraf etmek gibi ulvi gerekçelere istinad eder. Kim katil olmayan, ''Ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kimseyi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim de bir canı kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur.'' El-Maide 32 Bu bakımdan insanlığın kurtuluşu için yapılacak her türlü gayret ve hizmetler, cihadın bir parçasıdır. Tevbe Suresinin 103. ayetinde şöyle buyurulur. ''Ey Peygamber! Onların mallarından sadaka ve zekat al ki, bununla onları kir ve günahlardan temizleyesin. Onların sevaplarını artırıp yüceltesin ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Onların ızdıraplarını yatıştırır. Allah çok iyi işiten ve bilendir.'' Ayet-i sadaka al emrinden sonra sahabe-i kiram arasında infak seferberliği başladı. Herkes nesi varsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önüne döktü. Hiçbir şeyi olmayanlarsa dağdan odun kesip satarak, sırtlarında su çekerek kazançlarını Allah Resulüne getirdiler. Maddi ve manevi güçlerini, dünya hayatının gel geç lezzetlerinde zayi etmeyip ahiret yoksulu olmaktan kaçındılar. Malın ve mülkün hakikatte Rab'be ait olduğunun, kulun ancak muayyen bir zaman için onların sadece emanetçisi olabileceğinin şuuru içinde yaşadılar. Şu kısacık dünya hayatını ebedi bir ahiret saadeti kazanabilmek için sarf etmeye çalıştılar. Nitekim bir gün Tebük seferine gidecek orduya yardım toplanıyordu. Ensardan Ebu Akil radıyallahu anh da bir ölçek hurma getirmişti ki, kendisi buna herkesten daha çok muhtaçtı. ''Ya Resulallah, iki ölçek hurma karşılığında bütün gece sırtımda su çektim. Bir ölçeğini evimin ihtiyacı için koydum. Diğerini de Rabbimin rızasını kazanmak ümidiyle sana getirdim.'' dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ''Allah senin getirip verdiğini de alıkoyduğunu da bereketlendirsin.'' buyurdu. Ve getirilen hurmanın toplanan yardımlar içine dökülmesini emretti. Ukbe bin Amr radiyallahu an şöyle der, Sadaka ayeti yani Tevbe suresinin 103. ayeti nazil olunca, sırtımızda yük taşıyarak kazancımızdan infak etmeye başladık. Derken bir adam geldi ve çokça sadaka verdi. Münafıklar gösteriş yapıyor dediler. Bir başkası geldi bir ölçek hurma tasadduk etti. Yine münafıklar Allah'ın bunun bir ölçek hurmasına ihtiyacı yoktur dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönülden veren müminleri ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştiren ve onlarla alay edenler yok mu? ''Allah onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için acı bir azap vardır.'' Ettevbe 79 ayeti i kerimesi nazil oldu. Cihadı terk eden kimseler için şu hadisi şerif ne kadar ürpertici bir ikazdır. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar, ''Bana hayat bahşeden Allah'a yemin ederim ki, siz ya iyiliği emreder kötülükten nehyedersiniz.'' Ya da Allah kendi katından üzerinize bir azap gönderir de, o zaman dua edersiniz fakat duanız kabul edilmez. Demek ki hayra ve fazilete davet vazifesinin bırakılması, ilahi azabın yaklaşmasına sebep olacaktır. Mü'min ağızlara yakışan hak ve hakikati söylemektir. Ayet ve hadislerde Müslümanın gördüğü bir hata karşısında hakkı ortaya koyması emredilmiştir. Allah Teala şöyle buyurur. Salih ameller işleyip de ben Allah'a teslim olanlardanım diyerek insanları Allah'a çağıran kimseden daha güzel sözdü kim olabilir? Fussilet 33 Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ümmetini şöyle ikaz etmiştir. Sizden her kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu ise imanın en zayıf halidir. Bu dünyanın ötesinde cennet ve cehennemden başka barınacak bir yer yoktur. Canları, malları ve kendilerine verilen nimetleri gafilane bir şekilde nefsani yolda kullananlara Allah Teala bizzat sana Resulüm gelip hakikatleri tebliğ etmedi mi? Sana mal verip nimetlerimi yağdırmadım mı? Bugün için kendine ne hazırladın diye soracak. Kişi sağ ve soluna bakacak kimseler yok. İleriye bakacak, cehennemden başka bir şey göremeyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Kıyamet günü kul hesap vermek üzere huzuru ilahiye getirilir. Allah Teala ben sana göz, kulak, mal ve evlat vermedim mi? ''Sana hayvanları ve nebatatı musahhar kılmadım mı? Seni bunlara sahip kılıp onlardan istifade ettirmedim mi? Bu kıyamet gününde benimle karşılaşacağın hiç hatırına gelmedi mi?'' diye soracak, kul da hayır diyecek. Allah Teala Hazretleri, ''Öyleyse bugün ben de seni unutacağım, tıpkı senin dünyada beni unuttun gibi.'' buyuracak. Dünya günlerini hesapsızca yaşayanlar, zayi ettikleri o günlerin hasret ve nedameti içinde yanacaklardır. Bu alemde Allah rızasını kazanamayanları, ölüm ötesinde korkunç bir cehennem beklemektedir. İmansız bir şekilde gafletle kapanan gözler, muzdarip ve korkunç kabir akşamlarına açılacaktır. Cenab-ı Hak ayeti kerimede kullarını şöyle ikaz eder. ''Sizden hayra davet eden, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. İşte onlar gerçekten felaha erenlerdir.'' Ali İmran 104 Bu ayeti kerimede daima Hakk'a davet eden bir cemaatin bulunması icap ettiği kat'i bir ifadeyle emredilmiştir. İslam başlangıçta sahabe-i kiramdan olan iman münadileriyle yayıldığı gibi, Sonraları da yine onların izi ve yolunda sebat eden muhlis âlimler, mücahidler ve mürşidlerle devam etmiştir. Cenab-ı Hak ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlar için pek çok mükafatlar vaat etmişlerdir. Enes radıyallahu an İslam tebliğcilerinin ahirette nail olacakları yüksek mertebeleri anlatan bir hadisi şerifi şöyle nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdular. ''Size bir kısım insanlardan haber vereyim mi? Onlar ne peygamber ne de şehittirler. Ancak kıyamet gününde peygamberler ve şehitler onların Allah katındaki makamlarına gıpta ederler. Nurdan minberler üzerine oturmuşlardır ve herkes onları tanır. Ashab-ı kiram, onlar kimlerdir ya Rasulullah diye sordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onlar... ''Allah'ın kullarını Allah'a sevdiren ve Allah'ı da kullarına sevdiren kimselerdir. Yeryüzünde nasihatçı ve tebliğciler olarak dolaşırlar. Ben, ey Allah'ın Resulü, Allah'ı kullarına sevdirmeyi anladık. Peki, Allah'ın kullarını Allah'a sevdirmek nasıl olur?'' dedim. Buyurdu ki, insanlara Allah'ın sevdiği şeyleri emrederler, sevmediği şeylerden de sakındırırlar. İnsanlar da buna itaat edince Allah Azze ve Celle onları sever. Ahiret yolcusu için en hayırlı azık takvadır. Bir müminin en hayırlı günü dününden üstün olandır. O halde her gün evvelki güne göre daha fazla ahiret azığı edinmek suretiyle günlerimizi bereketlendirmeliyiz. Bizden öncekiler geçti gitti. Bizler de bir müddet sonra onların kervanına katılacağız. Uyur gibi ölecek, uyanır gibi dirileceğiz. Daha sonra da amellerimizden hesaba çekileceğiz. Ahiretin emin ve mümtaz makamları müttakilerin olacaktır. Umumi akış ve dönüş yalnız Allah Teala'yadır. Allah Teala kalplerimizi rızası ve hidayeti yolunda daim eylesin. Bizleri yine bizlerden yani nefsimizin şerrinden korusun. Amin.